أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له şahdu allahu ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd değerli kardeşler geçen hafta bayram dolayısıyla ara vermek durumunda kaldığımız dersimize devam edeceğiz inşallah en son ekranda da gördüğümüz üzere sahih kavramında kalmıştık. Buradan sonra da bir 3-4 sayfalık dersimiz var. Bugün inşallah bu dersleri tamamlayıp tekrar asıl olan kitabımıza dönüş yapacağız. Bir dahaki haftadan itibaren nasip olursa. Evet buyurun. Sesli. Evet kardeşler, sahih hadis aslında değinmiştik geçmiş derslerimizde. Hatırlayacağınız üzere sahih hadis dediğimizde, sahih haber dediğimizde senedi başından sonuna kadar muttasıl olan yani herhangi bir Kopukluk olmayan, munkatı diyorduk hani kopukluğa. Senedinde kopukluk olmayan, yani inkıta olmayan, bunları tekrar tekrar yapalım. Ee, üzerinde duralım, farklı kullanılış şekillerini aktaralım, kalıcı olsun inşallah. Senedinde kopukluk olmayan, yani inkıta olmayan ve her ravisi adalet ve zapt sahibi olan, bu vasiflara tam olarak sahip olan şaz ve muallim de olmayan hadislere biz sahih hadis diyorduk hatırlayacağınız üzere bunun tanımına yapmıştık geçtiğimiz dersler bunların açılımını da yapmıştık hatırlarsanız işte muttasıl olması ne demek adalet ve zapt Ravi'lerde aranan bu şartlar ne demek ki? Birazdan zaten bunun ayrıntısına gireceğiz. Şaz ne demekti bunu hatırlayacağız ve muallel dediğimiz yani illetten ari, illetten uzak olması. Illet neydi? Bunu da şöyle bir kafamızı, beynimizi yoralım, hatırlamaya çalışalım. Böyle hadislere, böyle haberlere sahih haber Denmekte. Şimdi adalet ve zapt sıfatlarından bahsettik. Adalet nedir, zapt nedir? Yani bu sıfatlar, ravide aranan bu sıfatlar nelerdir? Kısaca birkaç cümleyle de bunlar üzerinde duralım inşallah. Kardeşler, adalet sıfatı, Ravideki muttakilik durumu yani takva ve mürüvvete bağlı olarak ravinin taşıdığı bir haslettir, bir melekedir. Burada takva olarak kastettiğimiz, hayır kardeşim çok geç kalmadın. Takva olarak kastettiğimiz kişinin şirkten, fısktan ve bid'atten uzak olmasıdır. Tekrar edelim. Burada takva olarak bahsettiğimiz kişinin şirk, fısk ve bid'at gibi hasletlerden uzak olmasıdır. Arkadaşlar henüz bir şey kaçırmış değilsiniz çok fazla. Daha yeni başladık. Bir de mürüvvet dedik. Yani takva ve mürüvvete bağlı olarak dedik. Mürüvvet de kardeşler adi işler olarak özetleyebiliriz. Yani misalen çarşıda, pazarda, dışarıda Sokağa affedersiniz tükürmek gibi böyle adi işler hoş karşılanmayacak ve Müslümanın edebine ve ahlakına da sığmayacak. Bu türlü davranışlara da e, davranışların olmamasına daha doğrusu mürüvvet deniyor. Bu türlü davranışların olması mürüvvet eksikliği olarak kabul edilip ravi'deki adalet sıfatını lekeliyor. Bir de zapt dedik yani hadiste açıklarken adalet ve zapt sahibi raviler dedik. Adalet bu kısaca. Peki zapt ne? Zapt da kardeşler kelime anlamından da hareket ederek zaten sonuca ulaşmamız mümkün. Hafızanın kuvvetli olması yani tam olarak olduğu gibi aktarma melekesi. Bunu da bu şekilde kısaca açıklamamız mümkün. Bu ya hafızaya bağlı olarak yani hafızadan ezberden vakillerde hafıza söz konusudur. Ya da hafızası çok kuvvetli olmasa bile ki asıl olan yine ezberdir bunu özellikle belirtelim. Hafızası güçlü olmasa bile en azından kaydettiği yani defteri ve kalemi sağlam olacak. Böylece özetleyebiliriz bunu da. Yani tam olarak, eksiksiz olarak duyduğu şekilde kelimesi kelimesine, noktası virgülüne kaydedip bu şekilde aktarması. Zapt sıfatı da bu. Peki bir ravi adalet ve zapt sıfatından nasıl e, sıyrılır? Yani adalet ve zapta yönelik taan sebepleri nelerdir? Ravileri Cehh etme sebeplerin nelerdir? Yani hangi ravide hangi hasletler bulunur ise o ravinin adalet sıfatında bir eksiklik olur. Ya da hangi ravide yani ravide ne türlü eksiklikler olursa o ravinin zapt sıfatında eksiklik kabul edilip o ravinin hadisi alınmaz ya da işte zayıf kabul edilir. Adalet ve zabt sıf sıfatının e Sıfatı noktasında raviler belli başlı tabir caizse süzgeçten geçirilir kardeşler. Buna metaini aşara denir. Yani on tane tam sebebi. On adet tam sebebi. Bu tam sebeplerinin beşi ravinin adaletine yönelik, beşi ravinin zaptına yöneliktir kardeşler. Şimdi gelelim bu tan sebepleri nelermiş? Yani hangi sıfatlar ravide bulunursa o ravinin adaleti veya zaptı sakıt olur, eksik olur imiş. Şimdi gelelim buna. Değerli kardeşler, ravinin adaletine yönelik tan sebepleri, beş beşi adaletine yönelik demiştik. Bunlardan birincisi kizbu ravidir. Yani bir ravi, bir ravi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadiste yalanı tespit edilmiş ise işte bu ravi, kizbur ravi kezzab olarak nitelenir, sıfatlanır ve bu ravi'nin hadisi artık kesinlikle alınmaz. Nasıl alınır? Mevzu hadisler kitaplarında zikredilir veya tabakat kitaplarında zikredilir. İşte e, duafa kitapları vardır, zayıf ravilerin, hadis uyduranların işlendiği eserler vardır. Ancak böyle eserlerde tanıtım amaçla işlenir. Yani bu ravi hadis uydurmakla itham edilmiş, hadis uydurduğu tespit edilmiş bir ravidir. Bundan sakınmak için, bizleri sakındırmak için işlenir. Bu ravi bu kardeşler. Tekrar edelim. Ravinin hadiste yalanının tespit edilmesiyle ravinin kazandığı sıfatlardan biridir. Bu cerh sebeplerinin en ağırlarından biridir kardeşler. En başlıcalarından biridir yani. Bir ravi, bir raviyi tam etme sıfatlarının en ağırlarından biri başlıcası o raviye'nin kezzap olarak nitelenmesi. Yani yalancı, aşırı yalancı şeklinde nitelenmesidir. İkinci sıfat kardeşler, İthamur ravi bil kizb veya şu şekilde de karşılaşmamız mümkün bazı eserlerde, aynı anlama geliyor ithamur ravi bil kesb yani ithamur ravi ithamur ravi aynı anlamlara geliyor yaklaşık zaten bu da kardeşler bu tan sebebi de ravi'nin hadiste değil de günlük yaşantısında yalanının tespit edilmesidir günlük yaşantısında bir hadis senedinde yer alan herhangi bir ravi günlük yaşantısında bir yalanı tespit edilmiş ise işte o ravi de ittihamur ravi bil kizb olarak cerh edilir. Bu ravi'nin hadislerine de kardeşler metruk denir hadisleri terk edilir bu türlü ravi'lerin. Ve üçüncüsü adalete yönelik Tan sebeplerinin üçüncüsü bu da fıskur ravi. Şimdi yalan bir fısktır ama muhaddislerimiz, bu usul alimlerimiz fıskur ravi ile ittehamur ravi bil kizbi ayırmışlardır. Yani daha ince elemek için bu da onların bu ilme verdikleri değerin bir nişanesidir. Fıskur ravi de kardeşler kişinin ameli noktada fasık olması fısk sahibi, günah sahibi olması. Yani büyük günah işlemesi ya da küçük günahlarda ısrar etmesi gibi sebepler bir ravinin fısk fısk fâsık olarak nitelenip o ravinin cerh edilmesine sebebiyet veren bir haslettir. Burada fısk olarak kastedilen amelde fısktır kardeşler. İtikatta fısk değildir. Yani bu e önemli bir ayrıntı itikadi noktada oldu mu? Elbette daha farklı, daha ağır bir yer sebebi sayılıyor. Ve dördüncüsü kardeşler. Cehaletur Ravi. Yani ilk başta böyle okuduğumuzda ravinin cahil olması gibi anlayabiliriz ama böyle değil kardeşler. Cehaletur Ravi Ravi'nin bilinen bir ravi olmaması, tanınmayan bir ravi olması. Bu hususta alimlerin bazı ufak ayrıntılarla ayrıştığı noktalar var. Kimisi cehalet ravi'yi işte falancadan şeklinde müphem yani kapalı ifadelerle tam e, belli olmayan ifadeler geçiyor ise senette. Bu türlü raviler için bilinmiyor şeklinde şey yaparlar. Ancak genel olarak kardeşler sadece bu türlü raviler değil, bununla birlikte en az iki öğrencisi olduğu veya en az iki hocası olduğu bilinmeyen bütün raviler meçhul kabul edilir. Yani bilinmiyor. Hakkında yeteri kadar bilgi bulunmuyor. Çünkü şayet ee, önemli bir ravi olsaydı değerli bir ravi olsaydı bilinen bir ravi olsaydı onun en az 3 5 tane çok önemli bilinen öğrencisi olurdu veya ders aldığı hocaları fazla olurdu İşte en az iki tane ravisi olmayan ravilere de bu sıfat veriliyor cehalet ravi olarak yani bilinmeyen bir ravi olarak cerh ediliyor ve hadisi zayıf kabul ediliyor kardeşler. Ve adalete yönelik Tan sebeplerinin beşincisi yani sonuncusu. Bu da bidat ravi. Yani ravi'nin bid'at sahibi olması. Burada kardeşler ravi'nin Bidat sahibi olması noktasında da e, yine farklı görüşler var, farklı alimlerin. Kimisi kesinlikle ne olursa olsun bidat sahibi olandan hadis almamış, kimisi almış, kimisi de orta yolu bulmuş ki bunlar cumhur dediğimiz çoğunluktur. Yani makbul olanı budur. Bazı şartlar koşmuşlardır bidat sahibine. İşte mesela bid'atine davet etmeyecek, bid'atinin propagandasını yapmayacak, herhangi bir yalanına, adaletine yönelik herhangi bir e, kendisine bir itham duyulmamış, bilinmemiş olacak. Bunun gibi birkaç e, şeyle bu türlü bid'at ravilerin, yani mesela Şii ravilerin, Şiiler biliyorsunuz, bid'at mezhepler kapsamında işlenir. Mesela bir Şiir ravi şayet e, adalet noktasında, yalan noktasında, fısk noktasında abit bir ravi ise, muttaki bir ravi ise ve inancını kendi içinde yaşıyor, bunun propagandasını yapmıyor ise, zaptı kuvvetli ise, yani bu türlü birçok yönden kendisi tan edilmiyor ise bu türlü bidat sahiplerinden alimlerin çoğu hadis almışlardır kardeşler. Yani çok az olmakla birlikte bu türlü e, ravilerden gelen hadisler de eserlerimizde mevcuttur. Yani bidat-ı ravi genel olarak aslen bir tan sebebidir. Ancak işin ayrıntısında bazı istisnaları vardır. Bunu söylemekle yetinelim. Sayfamızı değiştirelim. Ve geldik zapta yönelik tan sebeplerine kardeşler. Zapta yönelik tan sebepleri de yine az önce dediğimiz gibi 5 tane kardeşler. Bunlardan ilk ikisi yani fertul gafle ve kesretul qalat kavramlarıyla açıklanan kavramlarıyla ıstılahlaşan eee ta'n sebepleri birbirlerine oldukça yakın taan sebepleridir kardeşler. Fertul gafle ravideki dalgınlık dikkatsizlik yani dafleden anlayacağımız üzere ravide gaflet hallerinin arız olması sebebiyle ki zaten bir ravide eee gaflet varsa onun zaptının kuvvetli olmayacağı açıktır. Hafızasının kuvvetli olmayacağı açıktır. Hatalar yapacağı açıktır. Bu sebeple bu Zapt'a yönelik ta'an sebeplerinin birincisidir. Bununla yakın anlamlı olarak kardeşler bir de kesretul kadat var. Bu da hadisin öğrenim ve öğretiminde çokça yanlış yapması bir ravinin. Yani çok hatalarda bulunması. Birinciyle bu hemen hemen aynıdır. Aralarında çok ufak farklar olmakla birlikte yani hata ve gaflet tan seb zapta yönelik tam sebeplerinden bir. Bunu da bu şekilde geçmiş olalım. Üçüncü tam sebebi kardeşler muhalefetu sikat yani ravilere muhalefet. Hani şaz hadiste şaz rivayetlerden bahsederken bunu işlemiştik. Bir rivayet var, bir de işte birinde beyaz diyor. Diğer rivayette yeşil diyor. Yani değiştirelim kardeş. İşte bu türlü fikka dediğimiz yani güvenilir ravilere adalet ve zapt sıfatı noktasında hiçbir taana uğramamış ve hadisleri makbul olan ravilerin hadislerine Muhalif hadisler rivayet eden raviler tespit edildiğinde bu tür ravilerin rivayetleri de kabul edilmiyor kardeşler. Şaz olarak kabul ediliyor ve bu tür raviler de bu şekilde cerh ediliyor. Yani bu tağın sebebiyle cerh ediliyorlar. Hadisleri kabul edilmiyor. Dördüncüsü kardeşler, dehim Bu da Türkçemizde de kullandığımız üzere kardeşler, ravinin vehim sahibi olması. Yani hadisi zanla işte bazen öyle bazen şöyle tabir caizse bir vehimle rivayet etmesi. İşte bir gün rivayet ediyor bir şekilde, başka gün rivayet ediyor. Evet benzer bir şekilde ama daha farklı bir usulle, daha farklı kelimelerle. İşte bu türlü raviler de vehim sıfatı verilerek cerh ediliyor. Bu ravilerin zapt noktasında sağlam olmadıkları tespit edilip rivayetleri zafa oluyor. Yani bu her ravinin vehim sahibi olan her ravinin rivayeti mutlak reddediliyor anlamında değil. İşte uydurma kabul ediliyor yani mevdu hadis kapsamında kabul ediliyor değil. Hani bunlardan birinde dahi eksiklik olsa işte sahih hadis dedik ya adalet ve zapt sıfatlarında sıfatları noktasında hiçbir sorun olmayan raviler. İşte en ufak bir vehim dahi olsa o hadis artık sahih hadis olmaz. Yani bunu bu şekilde bağlayalım. Bu bağlantıları kafamızda yapmaya çalışalım. Sahih hadisi tarif ederken ravilerin başından sonuna kadar adalet ve zapt sahibi olduklarını söyledik. Bu türlü hadislere sahih hadis deniyordu. Yani bir ravi vehim sahibi ise az da olsa veya işte ilk başta dediğimiz gibi e, az da olsa gaflet sahibi ise, gafleti düşüyor ise işte bu tür ravilerin yer aldığı rivayetler artık sahih hadis olarak kabul edilmezler. İşte bunun bir altı neydi? Hasan hadisti. Çok hafif bir kusur var ise onu sahihten ayırmak için Hasan hadis diyeceğiz. Bu da makbul hadistir. Ama sahih kadar kuvvetli değildir. İşte bu sorun biraz daha fazlaysa Artık ona zayıf hadis diyeceğiz. Yani hadisin sıhhat kıstası ney senediyle belli oluyor kardeşler? Evvela. Metin tenkidi de önemli. Ancak evvela hadisin sahih olup olmadığını, hasen, zayıf uydurma olup olmadığını anlamanın ilk yolu ne Isnadına bakmak. Isnadındaki ravileri tek tek tek incelemek. Ve geldik kardeşler sonuncu taan sebebine yani zapt'a yönelik beşinci taan sebebine. Bu da kardeşler suul hıfz. yani ravi'nin hıfzında, ezberinde çok hatalar yapması. Hadis rivayetinde yanlışlarının doğrularından çok olması ve hatta eşit dahi olsa yani doğruları yanlışlar elbette bu bir ölçek yok ama e, genel bir bakış açısıyla bir ravinin doğrusuyla yanlışı eşit dahi olsa böylesi bir ravi su-ül şeklinde bir tan ile cerh ediliyor ve hadisi artık Sahih hadisler kapsamında kabul edilmiyor. Yani kardeşler, beş ravili bir senet düşünürsek veya işte dokuz ravili bir senet düşünürsek, senet sayısını biraz daha uzatalım. Dokuz ravili bir senet, sekiz ravide hiçbir kusur yok. Sekizi de sika dediğimiz adalet ve zat noktasında hiçbir tane uğramamış raviler olsun sadece bir tanesindeki en ufak bir kusur kardeşler bu hadisin artık sahih hadis olarak adlandırılmasının adlandırılmasına engel olmaya yeterli bir sebep. Evet. Buradan şuraya da atlayalım kardeşler. İşte biz neden hadis usulü önceliyoruz? Neden önemsiyoruz? Neden önemsememiz gerekiyor? İnsanlara özellikle günümüzde insanlarımızın, kardeşlerimizin cahilli cahilliklerinden faydalanarak böyle güzel süslü cümlelerle hadis inkarına yönlendiriyorlar ki taze dimarları insanlar zannediyor ki bu sahih hadis, işte misal veriyoruz, sadece Buhari'nin sahih deyip geçtiği öylesine bir söz. İşte biz bu usulü okuduğumuzda aslında meselenin ne kadar ciddiye alındığını, ne kadar kılı kırk yararcasına bir çaba ile bu ilme hizmet edilmeye çalışıldığını, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine karşı, sözlerine karşı ne kadar çabalar, uğraşlar sarf edildiğini, ona nispet edilecek sözlerin sahih olanını zayıf olanından ayırmak için ne türlü sistemler geliştirdiklerini, neleri düşündüklerini bu ilim sayesinde öğreniyor ve edep sahibi olmayı öğreniyoruz bu şekilde. Evet, alim olmayı öğrenemeyiz bu şekilde belki, alim olamayız belki ama en azından edep sahibi olmayı bizlere öğretiyor bu ilim. Bu da aslında ilim olarak gerçekten yeterli. Yani had bilmek, edep bilmek ilim olarak kişiye yeterli bir kazanım olması gerekiyor. Evet kardeşler. Bu risalenin son bölümlerine geliyoruz. Son bölümlerinde de birkaç kavram daha açıklamış İmam bir gibi rahimehullah. Bu kavramları yine işlemiş idik biz geçmiş derslerimizde. Tekrar olsun. Yeni katılan kardeşlerimiz için de e, kısaca geçmiş olalım. Zaten yine ilerleyen derslerimizde bu türlü bu kavramlarla sık sık karşılaşacağız sık sık üzerinde duracağız. Bu kavramların ilki olarak garip kavramına değinmiş kardeşler. Hani Ahad-ı Ahad haberi kısımlara ayırmıştık hatırlayacağınız üzere. Evet. Evvela nasıl bir kısımlandırma yapılmıştı? Kitabımıza başladığımızda mütevatir ve Ahad haber şeklinde iki kısma ayırmıştık. Hatırlayacağınız üzere. Mütevatiri açıklamış ve mütevatır hadis derecesine ulaşmayan bütün haberlerin, bütün hadislerin ahad haber kapsamında değerlendir değerlendirildiklerini ifade etmiştik. Yani bugün bize kelime manasından hareketle ahad haber dinde hüccet olamaz şeklinde bir tez öne sürenler aslında usul bilmediklerinin, cehaletlerinin bizlere yansımasını göstermektedirler. Ya cahilliklerini gösteriyorlar ya da bulanık suda e, balık avlamaya çalışan avcılar olduklarını gösteriyorlar. Yani iyi niyetli olmadıklarını gösteriyorlar. Ahad hadis kardeşler, mütevâtir hadis, mütevâtir haber seviyesine ulaşmayan her hadise, biz ahad hadis diyoruz genel çerçeve olarak. Ahad hadis veya ahad haber kendi arasında da üçe ayrılıyor idi. Bunlardan birincisi neydi? Garip hadis. Yani yine dokuz ravili bir senet tahayyül edelim. Bu dokuz ravili senedin yani hepsinde olması pek mümkün değil. Ama hepsinde de olsa mesela bir ravi bir raviden, bir ravi bir raviden bu şekilde. Böyle bir hadis yok zaten de. Böyle de olsa veya sekiz... Tabakada, yani 9 ravi ile bir senet ya, 8 tabakada bu e, en az 3-4 ravi ile rivayet edilmiş ama bir tabakada bir raviye düşmüş. Yani şöyle düşünelim, işte bizim tabakamızda mesela Bilal, işte benim abim ve diğer abim, 3 ravi rivayet ettik. E, Bizim üst tabakamızda işte amcam, iki amcam ve babam rivayet etti. Misal veriyoruz. Onların üst tabakasında işte dedeleri rivayet etmiş. Üç, dört kişi. Ama bizim alt tabakamızda benden, yani biz üç raviydik. İki abimle ben mesela. Üç raviydik. Bizim bizden sonraki e, kuşakta, tabakada diğer abilerimden rivayet eden bir ravi kalmamış. Sadece benim çocuğum benden rivayet etmiş veya benim öğrencim yani bu illa ben böyle sürekli baba oğul dede şeklinde daha iyi anlayabilmemiz için örneklendiriyorum. Yani bu rivayet zincirleri baba oğul dede şeklinde gitmez. Böyle e, rivayet zincirleri de vardır ama bu daha çok öğrenci talebe, e, talebe ve hoca e, şeklinde bir zincirdir kardeşler bunu belirtelim yanlış anlaşılmasın. Velhasıl. Sadece bizim tabakada abimlerden bir rivayet bulunmamış kimse, sadece benden benim çocuğum rivayette bulunmuş. Yani bire düşmüş. Ondan sonra da onun çocuklarından veya yeğenlerinden yine 3-4 kişi rivayet etmiş. İşte herhangi bir yerinde bir raviye dahi düşse buna artık garip hadis deniyor. Aynı zamanda birazdan gelecek bir sonraki sayfamızda. Şurada göreceğiz. Fert hadis var. Garip ve fert kavramları aynı anlamda kullanılan iki kavram kardeşler. Bu türlü hadisler zayıf da olabilir, hasen de olabilir, sahih de olabilir. Yani benim çocuğum, az önceki örnekten gidersek, sika bir ravi ise, biz yani ben ve abilerim sıka ravilersek, işte babam ve amcalarım sıka ravilersek, dedelerimiz sıka ravilerse, hepsin sıka ise, yani adalet ve zabt noktasında herhangi bir tane uğramamış raviler ise, garip hadis dahi olsa, yani bir tabakada veya üç tabakada, dört tabakada teke dahi düşmüş olsa, bu türlü hadisler sahih hadis olabilirler kardeşler ve geldik ikincisine. Ahad haberin ikinci kısmı aziz hadis kardeşler. Aziz haber. Çok fazla aziz haber yoktur. Bunu belirtelim. Ancak yine de farkı ortaya koyabilmek için, aralarındaki farkı ortaya koyabilmek için böyle bir ıstılahta oluşturulmuş, muhaddislerimiz tarafından birbirlerine karışmasın diye. Değerli kardeşler, aziz hadis de Herhangi bir yerinde bire değil de en az ikiye düşecek. Yani iki iki iki gidecek veya işte üç dört bir yerinde iki beş üç şeklinde gitse de olur. Yani bir tabakada ikiye düştü mü işte bu türlü hadislere de aziz hadis deniyor. Ve geldik meşhur hadise. Meşhur hadis de kardeşler her tabakada en az... Üç ravi olacak. Yani ikiden fazla ravisi olacak. İşte bir tabakada on ravi rivayet edebilir. Bir tabakada on beş yirmi ravi rivayet edebilir. Sadece bir tabakada üçe düştüğünde artık bu türlü hadis mesela mütevatir haber kapsamında değerlendirilmez. Misal. Bu türlü hadis artık ne olur? Meşhur hadis olur. Buna fakihlerde, bazı fakihlerde müstefiz adını da vermekte kardeşler. Bu çok kullanılan bir kavram değil. Aklınızı çok karıştırmasına gerek yok. Meşhur haber olarak, meşhur hadis olarak aklımızda yer etmesi yeterli. Meşhur da bir de şuna değinmemiz gerekiyor kardeşler. Bunlara değinmiştik ama tekrar edelim. Meşhur hadisin istinahi anlamı bu. Bir de hani ne demiştik? Bazı topluluklarca meşhur olan hadisler vardır. Yani bu tür hadisler garip hadis de olabilir, işte zayıf hadis de olabilir, hatta uydurma hadis de olabilir. Mesela halk nezdinde bir rivayet meşhur ise ona da böyle hani meşhur hadis denir ama bu hadis usulündeki istilahi, az önce açıkladığımız istilahi anlamda meşhur hadis değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani meşhur Halk arasında meşhur veya işte hadisçiler arasında meşhur veya fakihler arasında meşhur, usulcüler arasında meşhur, mürevvihler arasında yani tarihçiler arasında meşhur gibi. Bu da buna da bu şekilde bir iki cümleyle değinmiş olalım. Bir diğer kavram mütevatir. Sürekli tekrar ettiğimiz. Son bir kez daha e, tekrar edelim. mütevâtir kardeşler. Her tabakada yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan kalabalık bir topluluğun yine kendileri gibi yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan kalabalık bir topluluğa rivayet ettikleri haberlere mütevatir haberler denir. Bunu da yine örneklendirmeye çalışalım. Şu ortamda kaç kişiyiz şu an? 19 tane online kardeşimiz var. Benimle birlikte. Bu 19 kardeşimizin veya 18 kardeşimizin sözün meclisten dışarı sizleri tenzih ederim ama bir tanesinin, üç tanesinin, hatta on tanesinin yalancı olmaları mümkün. Ama bu kardeşlerimizin hepsinin Yalan üzere ittifak etmeleri mümkün değil. İşte bu 8 kişi de olabilir, 10 kişi de olabilir. Bu mütevatir hadisin sayısı ile alakalı vadislerin farklı rakamları var kardeşler. Ama biz bunu işte e, yaklaşık 10 olarak aklımızda yer etmesi yeterli. Yani 8, 10, 13 şeklinde çok önemli değil sayı. Önemli olan yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun, bu topluluk 8-10 kişilik en az bir topluluk olsun. Yine kendileri gibi yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan topluluğa, onların da yine bu şekilde öbür topluluğa rivayet ettikleri haberlere biz mütevâtir haber diyoruz. Ne demiştik? mütevâtiri işlerken Kur'an da bize işte bu şekilde mutawatir bir şekilde ulaşmıştır kardeşler. Yani Kur'an sahabenin, sahabe topluluğunun yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan tabeine aktardıkları Kur'an bizim asrımıza böyle inzal olmadı değil mi? Bu da bir rivayetle geldi bize. Ezberle geldi, yazıyla geldi. İşte hadisler de aynı şekilde geldi aslında. Kur'an bu şekilde mütevatir bir şekilde bizlere ulaşmış bir rivayettir kardeşler. Ve bugünkü dersimiz bu şekilde bitiyor kardeşler. Ee, risalenin devamında yine birkaç tekrar var. Aziz, Aziz, Meşhur ve Garib'i tekrarlamış. Ferde değinmiş. Biz Ferde Garip'le aynı dedik zaten. Umuyorum Risale'yi zaten okumuşsunuzdur. Anlayamadığımız noktalar var ise bunları inşallah ders sonrası e, istişare edelim, müzakere edelim. Bu şekilde bugünkü dersimizi de nihayete erdirelim kardeşler. Rabbim bizleri hayırlı, faydalı ilim ile rızıklandırsın, lütuflandırsın. Rabbim hepinizden razı olsun. Gecikmeden ötürü tekrar şahsım adına özür dilerim.